Oh wow. Altyazı Merhaba Kainat, bugün 17 Ocak Perşembe, yıl 2019, ay 1, gün 17 Kasım 71 1440 Hicri-i 11, 1434 Rumi, Ocak 4 Fırtına Irak'ta Çöl Fırtınası Harekatı'nın başlaması, 1991 Günün sözü Hayat bir sınavsa eğer, hiç uğraşma, adını yaz ve çık Belki sınıfta kalırsın ama adının altında bembeyaz bir sayfa bırakırsın. Aziz nesin? Günün tarihi. 144 yıl önce bugün 17 Ocak 1875'te tünel işletilmeye açılmıştı. 1862'de Lyon'da açılan metro artık kullanılmadığına göre 1863'teki Londra metrosundan sonra dünyanın halen işlemekte olan en eski ikinci metrosudur. 28 yıl önce bugün 17 Ocak 1991'de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Kuveyt'i işgal etmiş olduğu gerekçesiyle Irak'a karşı çöl fırtınası adını verdikleri askeri harekatı başlatmışlardı. 3 ay kadar süren bu harekatta 147 Amerikan askeri, 30 bine yakın Irak askeri ve binlerce sayısız sivil öldü. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Marif. Bye.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 13 numaralı Şövalyeler Dansı'ndan bir bölüm çaldık. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru 17 Ocak Tanrıyı kurşuna dizen adam 1918'de Moskova'da Bugün Devrimci coşkunun tam ortasında Anatoli Lunacharsky Tanrıyı yargılayan bir mahkemeye Başkanlık etti Bir incil sanık sandalyesine oturtuldu Savcıya göre Tanrı tarih boyunca insanlara karşı sayısız suç işlemişti, savunma avukatı Tanrı'nın suç ehliyeti olmadığını iddia etti zira ileri derecede bunaklıktan mustaripti ama mahkeme onu idama mahkum etti. Ve 1918'de bugün şafak vakti beş mitralyöz mermilerini gökyüzüne doğru boşalttı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Sergei Angel. Evet Sergei Prokofiev bu Balin'in bestecisi, Rusya'nın en büyük bestecilerinden biriydi. Devrimden sonra Rusya'yı resmi İzinle de terk etti. Sovyet bakanı o zaman Sovyetlerin etkili kültür bakanı Anatoly Luna Charsky'di. Olaylardan kaçıyorsun ve bu olaylar seni hiçbir zaman döndüğünde affetmeyecek demişti. Anlaşılmayacaksın seni kimse anlamayacak demişti. Ama Luna Çarski diyor ki devrimci müzikte de bir devrimcisin sen hayatta da biz devrimcileriz. Birlikte çalışmamız gerekir ama Amerika'ya ya da başka bir yere gitmek istiyorsan senin önünde durmayacağım diyor. Ve bu şekilde kalanların ondan sonra asla Sovyetler Birliği'nden çıkamadığı bir dönemi yaşamamış oluyor Prokofiev bu şekilde bu izinle. Çünkü ünlü bestecilerin bir kısmı gitmediler ve kalıp ne eser verebildiler? resmi kayıtlara resmi görüşe uygun olmadıkları için yaptıkları çalışmalar böyle bir dönemden de geçtiler evet Rüno Çarskin'in aynı zamanda birçok kitabı da Türkçe'ye çevrilmiş durumda sanat ve edebiyat üzerine Don Quixote sosyalizm ve edebiyat devrim ve sanat gibi kitapları da şu anda Türkçe'de bulunabiliyor çevirileriyle beraber evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım 1648'de İngiltere'de uzun parlamento vote of no addresses diye bir adlandırılan yani adresini bulamayan oylar diye kral birinci çağızda görüşmeleri son veriliyor ve böylece İng İngiltere'de İng iç savaşın ikinci aşaması başlamış oluyor. Savaşsız olmuyor bu işler anlaşıldığı kadarıyla. 1773'te bugün de Captain James Cook ya da Kaptan James Cook ilk At Antarktik halkasına, Antarktik bölgesine ilk giren kişi oluyor. Beyazlardan, yani medeni dünya dediğimiz şeylerden evet. kendi adını taşıyan pek çok yerde var. Antarktika'nın durumuysa şimdi facia. Kaç senesinde demişiniz? 1773. 73. Ee, artık okyanusuna ulaşmaya hedeflediği dev buz kütleleri yolunu kesmiş. O zamanlar yol kesiyormuş buz kütleleri. O da havaya geri dönmüş. Gemin, e, geminin teknelerinden birinin çılınması üzerine yerlerle çıkan tartışma sırasında... ...bıçaktanarak öldürülmüş. Ya da farklı yollarla öldürülmüş ama muhtemelen yerler tarafından öldürülmüş. James Cook. 246 yıl önce bugün böyle ilk sefer yapılmış oluyor Antarktika'da 1912'de bugün de Kuzey Kutbu'nun şey gene Güney Kutbun'dan e, Kaşif Kaptan Robert Falcon Scott da ulaşmış Roald Amundsen'den bir ay sonra Güney Kutbun'a da o da ulaşmış şimdi Antarktika'nın durumuna bakılacak olursa 1980'lerin altı kat hızlı erimekte olduğunu görüyoruz. Bu yeni bir araştırma yayınlandı. Proceedings of the National Academy of Sciences'da Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları diye adlandırılan en çok itibarlı dergide bu bir felaket haberi olduğunu yani zaten felaket haberlerini artık ayrı bir şey olarak açmamız gerekecek. Yani elimde en az Altı tane çok büyük şey var elimizde. Sadece bugüne ait haber var yani. E sadece bu ay içerisinde çıkan okyanuslarla alakalı çok trajik haberler ve raporlar da var. Evet, 2018 sen... yılının en sıcak yıl olduğunu tekrardan bahseden bir rapor aynı zamanda. Biraz önce söylediğiniz rapor. Evet. Şimdi e, bunlara e, değineceğiz. Altı kat daha 40 yıl öncesine göre Sputnik'in haberi bu. Yani bir felaket olacak. Ayrıca başka bir haber daha var. Küresel ısınma yüzünden sıcak hava dalgaları 2000 yüzde 2000 artacakmış. Ölümler. Senesi? Hı? Veriliyor mu seni? Hangi sene oldu? Ne zaman ee, olacak? Tam sene veriliyor mu bilmiyorum. Yani 40 gigaton ya da gigaton yılda kayıp varmış Antarktika'da. Bir milyar ton gigatonun tanesi yani 40 milyar ton kayıp ve 2009'dan 2017'ye 252 gigaton kütle kaybolmuş. Çok ağır bir şekilde kayıp var ve Eric Rigno yani dünya yeryüzü sistemlerini inceleyen bilim insanlarından biri bu daha buzdağının görünen ucu demiş üstelik bu ne demek diye sormuşlar ama hemen cevap vermemiş. Sputnik'e Sputnik yalnız güvesel ısınma yakında sıcak hava dalgalarından %2000'e çıkacak deniyor. Bakıyorum şimdi habere bu Monash Üniversitesi Melbourne'dan yapılmış bir araştırma. E, 2080'e kadar 420 ülkede 412 toplum ya da topluluktan 2031 ile 2080 arasındaki şeyi ta tahmin ediyorlar. Ölümleri. Binler, yüz binler büyük bir felaket. Senin de dediğin gibi 2018'de okyanusların, gezegenin okyanuslarının için en sıcak, kayıtlara geçmiş en sıcak Yıl oldu. Efendim okyanuslar ısınıyor. Bana ne diyebilirsiniz? Okyanusun ya da deniz kenarında herhangi bir şeyiniz yoksa, ilişkiniz yoksa yakın zamanda. Ama şöyle bir durum söz konusu oluyormuş. Okyanusla bir başka araştırmada, geçtiğimiz sene yayınlanan bir başka araştırmaya göre okyanusların ısınmasıyla beraber dalgalar daha kuvvetli hale gelmeye başlıyormuş. Ve aynı zamanda kasırgaların ve tropikal fırtınaların verdiği zarar ve kuvvetleri de o oranda artmaya başlıyormuş. Ki bunun yanında denizdeki diğer canlılara verdikleri zarar ve Mercan resiflerinin ortadan kaldırılması da dahil edilebilir. Evet ve bunların hepsi tabii e, tamamen şey hepimizin bütün yeryüzü canlıları sudan geliyor okyanuslardan. Evet. Oradaki hayatın bitmesine geliyor. Yani çok çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Ve okyanuslar bütün e, 2018'de bütün sıcaklık rekorlarını kırdı ve sonuçları... ...felakettir diye bir... ...açıklama var, John Abraham'ın... ...yazısı Guardian'dan... ...yüzde doksanından fazlasını... ...çünkü... ...şey yapıyor... ...ıssını... ...absorbe ediyor, peki... ...zaten şu anda durdursak bile... ...bu okyanuslarda birikmiş olan bunu... ...nasıl geri döndüreceğiz... ...bu sıcaklığı nasıl gidereceğiz yani... ...o konuyla alakalı iyi bir haberim var... Endüstri devleri bir araya gelmişler ve 1 milyar dolarlık bir operasyona başlamaya karar vermişler. Okyanuslardaki plastik atığını e, temizlemek için. O tam plastikten bahsetmiyordum ben. Okyanusların absorbe ettiği sıcaklığı kastetmiştim ama o da iyidir herhalde. İyi haber ihtiyaç vardı diye söyledim. Evet. Ve Avustralya'ya uzanalım mı? Buyurun efendim. Sydney'de, Melbourne'de ve Adelaide'de dördüncü güne girmiş sıcak dalgası Tarkula denen bölgede 50 dereceye yaklaşmış şu anda 50'den bahsediyoruz sıcak dalgası ve plajlardaki şöyle uyarılar var su için ve ya, e, beklenen şey 40 derece su e, sıcaklığı 21 derece Lüt, muhakkak şey, örtün Aman, güneş ya sürün işte neyse adı Ve bol bol su için diyorlar ama durum berbat ayrıca altı şey on yaban kahve türünden altısı tamamen Habitat ve küresel ısınma, habitat kaybı ve küresel ısınma yüzünden gidiyormuş. Geçtiğimiz hafta Avustralya'nın Darling nehrinde oksijensizlikten çünkü o kadar daralmış ki yaşam alanları, o sıcaktan ve kuraklıktan ötürü balıkların bir milyondan fazla balık ölmüş, hayatını kaybetmiş. Ve bunların arasında yüz yaşından büyük balıklar da varmış. Yüz yıldır orada yaşayan balıklar ölmüş. Evet ama tabii Avustralya kömürden vazgeçmiyor. Kömür çok önemli. Büyüme, kalkınma, ihracat için. Adani ona geçeceğiz. Şey gezegen ısındıkça Davos'taki seçkinler bile uyarıda bulunmuş. İnsanlık felakete doğru uyur gezer halinde gidiyor demişler. Ama bu büyük bir palavra. Çünkü şeyin de söylediği gibi Neom Ikley'nin yani küresel olarak deregülasyon, özelleştirmeler sonu gelmeyen tüketim Davos'ta zaten önerilen şey o ve büyümeye tapınma dolayısıyla Davos marşının, davos sınıfının böyle marş marş temposuyla hepimize empoze ettiği şeyler sonuçta bunu getirdi diyor. Naomi Klein öyle uyur gezer falan değil. Gözleriniz apaçık bir şekilde. Sleepwalking? No. Demiş. Yani uyur gezer falan diye. Tümüyle açık gözleriniz apaçıktı diye tweet atmış. Böyle bir durum var. Ve Amerika Birleşik Devletleri de felakete doğru petrol, doğalgaz ve kömür her şeyi açarak devam ediyor yolunu. Hı. Ve maalesef şeydeki ilk yeşil yaprakta, pamuk yaprağı da ayın görünmeyen yüzünde ölmüş. Yapmayın. Ömür. Evet. Neden? Bekleniyormuş zaten. Dayanamayacağını biliyorduk. O zaman niye yetiştirdiler diye soracak olursan Çince'm yok. Sen Çince'ni kullan ve sor. Prof. Şiye Gengşin'e sor. Chongqing Üniversitesi'nde. O yapmış deneyimi. ...şimdi Türkiye'de de ormanlar azalıyor diye... ...çok önemli bir haber var... ...Doyçe ve Türkçe'den... ...yani bir sürü deniz kenarları orman alanlarını... ...betona çevirme gayretinde olanlar var diye... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı... ...Türkiye'de milyonlarca fidan dikildi... ...eski bakanlar... ...sık sık sözünü ettik orman ve... ...Doyişleri evet, yani. Bakanı Veysel Eroğlu... ...başta olmak üzere... ...ama araştırmalar Türkiye'de dikilen milyonlarca... ...fidana rağmen ormanların ciddi şekilde... ...azaldığını gösteriyormuş... Ve hükümetin diktiği fidanlar ormana dönüşmüyormuş zaten. Yeşil alan miktarı da dünya standartlarının altında sit alanları, betonlaşma, betonun da küresel ısınmaya ve iklim yıkımına en büyük katkıda bulunan sektörlerden biri oldu. Hatta ülke olsaydı dünyadaki üçüncü ülke olacağı da biliniyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Fakat gel gelin günün en önemli haberini söylüyorum şimdi. Buyurun. Hazır mısın? Yes. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu demiş. 2018'de 101.5 milyon ton yerli kömür üretilmiş. Yani e, cari açığı azaltmak için yapıyoruz bunu. Hamle diyor buna yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan. 2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Açıklamasında bulunmuş. Twitter hesabından yapıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in e, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi ülkemizin gücüyle diye bir tweeti vermiş. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın Fatih Dönmez adı. Bağımsız enerji güçlü Türkiye yolunda cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık mesajını paylaşmış Fatih Dönmez'in paylaştığı grafiği de görmek istiyor musun bak 2018'de yerli kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış kamu üretimi 2017'de 42 milyon küsurken 2018'de 53 milyona küsura çıkmış özel sektör üretimi de 2017'de 45 küsur milyon 2018'de 48 milyon küsura çıkmış ya, kömür. bunun peki hiçbir gazeteci hiçbir e, sorumluluk işi sormuyor mu? Yeryüzünün en büyük felaketinden bahsediyor olabilir misiniz acaba diye yani kömür bütün dünyada yani dünyanın bütün iklim bilimcileri e, toplanıp 12 senemiz bile kalmamış olabilir döndürmek için derhal kömür başta olmak üzere bütün her şeyi kesmemiz lazım demişken ve bütün dünyada da bu tartışılırken, bilim dünyasında bunu sormuyorlar mı Berat Albayrak'a? Nasıl oluyor böyle bir şey diye. Ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Ee, şöyle diyordu reis. Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar avlandığında, bütün sular kirlendiğinde, hava solunmaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenile, yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız. Başbakan, o zaman başbakan da Recep Tayyip Erdoğan. Bunu söyleyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hayır. Bu lafı, paranın yenmeyeceğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın lafı değil herhalde. Bilmiyorum. Ben ondan duydum. Hı? Ben ondan duydum. Atıf yok mu? Yok, ben reisten duydum. Evet. Başka bir reisse bilmiyorum. Bir kem Ekberzade'ye sorabiliriz. Başka bir reis, evet. Olabilir. Kri yerlilerinin reisi Yanılmıyorsam eğer ama onu doğrulatırız onunla. Türk yerlerinin reisi de işte 2013 senesinde 4 özür dilerim 7 Nisan'da bu sözleri söylemişti yani hava solunmaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenilen yenilenip yenil yenilebilir Oh yenilenebilir Yenilebilir, yenilebilirden bahsediyorsunuz. Bir şey zaten. olmadığını anlayacaksınız. Ağzıma bile almak istemiyorum görüyorsunuz. Bu söylenmişti fakat sadece söylendiğiyle kalıyor. Ama demek bu ki? Büyük, bir yani. büyük bir skandal. Gerçekten evet. yani hiç e, espri kaldırır bir tarafı yok. yani Bu gerçekten e, yeryüzünün en ciddi geri e, ifadelerinden bir tanesi. Yaşasın 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu diyor emeği geçen tüm arkadaşları da tebrik ediyor. Tebrik edilecek bir şey yok. Yıkıma doğru daha hızlı bir şekilde götürecek bir araç bilmiyorum ben. Çevre kirliliği. herhalde sorar, sorarlar herhalde. Son bir yılda yüzde otuz dörtten yüzde kırk ikiye yükseldi açıklanmış kömür payının. Biraz önceki söylediğiniz haber ek olarak söylüyorum bunu. Kalitesiz evet. kömür kaynaklı çevre şikayetleri de artmış. Cumhuriyet Gazetesi'nden Emre Devece'nin geçtiğimiz günlerde bir haberi vardı. Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde on dokuz gerilerken iki milyon aileye 2.2 milyon ton kömür dağıtılmış ve bununla alakalı çeşitli rakamlar verilmişti. Dağıtılan bedava kömürle beraber hava kirliliğinin de arttığından bahsediliyordu. Ve ardından da bundan gurur duyuluyordu, değil mi? Kömür evet. yakılması. Yani. Evet. Son 17 yılın bütün yıllar gelmiş geçmiş bütün rekorları 3 milyon yıllık gezegen tarihinin rekorları kırılıyor ard arda ve son 5 yıl en sıcak yıllar oldu. Okyanuslar bu şu içinde bulunduğumuz yeni yıla girmeden önce yapılan ölçümlerde okyanusların tarihte görülmüş milyonlarca yıldır görülmüş en yüksek seviyeye ulaştı. Asitlenmeden bahsetmiyorum sıcaklık olarak hiçbir canlı kalmayacak ve bunlardaki bir numaralı payı köysel ısınmada ve okyanusların ısınmasında hayatın yok olmasında bir numaralı pay kömür. Ve bununla cari açığı azalttık diye 100 milyon ton kömür üretim hedefini tutturduk diye övünen bir Türkiye var. Bilmiyorum. Bir bu kısmı var. Bir de ondan sonra insanlar bu konuyla alakalı çözüm bulmak isteyen yetkililer bir araya gelindiği zaman Türkiye tarafının yetkililerinin tavrı var. Daha fazla para verin bize. Daha fazla para verin şeklinde. Evet. Daha fazla kaynak ayırın bize şeklinde yapılmış olan bir utanç vesikası da var aynı zamanda. Evet. Önümüzde. Böyle. Peki diğer haberlere de geçelim şimdi. Yani çok sayıda günlerce konuşsak bitiremeyiz ama şimdilik bırakalım yani aşırı hava olaylarından dolayı uluslararası işbirliği yapılması gerekir şarttır diyor Davos'takilerde ama hiç bunun gözükmüyor böyle bir şeyi ve Avustralya'da bütün rekorlar kırılmış şu anda Avustralya kışa yazı yazının ortasına doğru gidiyor da başında ve şimdiden Sydney Melbourne ve Adelaide'de 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklar ve dördüncü aşırı sıcak günü yani mercan kayalıkları filan uzaydan görülebilen bütün canlı ortamı ortadan kalkmak üzere ve hala büyüme kalkınma ve kömür yakma şeyleri kahve deyip geçmemek lazım yani oldukça önemli insanların geçim kaynağı filan yok oluyor kahveler mesela bugün çok önemli bir şey Q ıı, araştırmasından 124 türü vermiş yüzde 60'i yok olma durumundaymış ve aynı zamanda bu denizlerin ve okyanusların ısınmasından ötürü bir zamanlar kaybolan türler çeşitli sahillerden mesela İngiltere'nin 1990'larda neredeyse tamamen kaybettiği mavi yüzgeçli geçili yosunu tekrar geri dönmeye başlamış İngiltere sahillerine neden çünkü kuzeyde daha fazla yiyecek ve daha serin sulara doğru gitmek zorunda hissediyorlarmış kendilerini sadece mavi yüzgeçli organoslar değil hamsinler mürekkep balıkları, palamutlar mercan balıkları, çotiralar fener balıkları da aynı zamanda İngiliz sahillerinde görülmeye başlamış daha evet. kuzey su, su, suları Aslan balığı diye. da tabi burada Türkiye sahillerinde evet yani e, can alıcı bir durum var ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa'da ve Britanya'da da gelişen hareketler var yalnız yani yeşil yeni düzen 600 e aşkın sayıda taban örgütünden çok sayıda kuruluş temsilciler meclisine iletti ve en geç 16 yaşı, 16 yıl içinde 2035'e kadar ne kömürü %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi, fosil yakıtların çıkarılması ruhsatı sübvansiyon yasa tamamen kaldırılması ...yatırım, destek verilmemesi... ...ve 2040'a kadar... ...tüm araba, kamyon ve diğer taşıtların... ...fosil yakıt yakan, içten yanmalı... ...motorların devre dışı... ...bırakılması... ...ve fosil yakıtlardan en büyük zararı... ...gören Amerikan yerli kabile üyelerine... ...işçilere ve yerel topluluklara da... ...öncelikli söz hakkı tanınması... ...talepleri var... Hı hı. ...bu da yükselen bir hareket yani... ...Sundayız beraber... ...Şubat ayında bütün partiler verilecek... ...9 Şubat'ta yanılmıyorsam... Ve e, yükleniyorlar temsilciler meclisine. Ayrıca da Alexandria Ocasio-Cortez'in Sunrise, yani güneş gün ışığı hareketine mensup genç aktivistlerle birlikte bastırdığı bu yeşil yeni düzen projesi. Artık yeni başkan adaylarının da ana konsepti olmaya başladı. Yani çok hızlı bir gelişme var. Ve e, aktivist ve yazar Ronnie Cummins de Yeşil Yeni Düzen'e arka çıkmaları için gıda hareketlerine de çağrıda bulunmuş 5 Şubat'ta ülke çapında topluluklar ve haneler yapacakları partilerle günüşüyor hareketinin Sunrise Movement'ın internet canlı yayınına bağlanacaklar ve Yeşil Yeni Düzen'in 2019 yılı stratejisini ayrıntılı olarak kar kararlaştırılacaklar. Çok ilginç değil mi? Evet. Hareketi büyütmek için isteyen herkes bir partiye ev sahipliği yapabilir diyor. Brexit fiyaskosuyla tarumar olan ve kaosa görülmekte olan Britanya'da da iklim acil durumunun her şeyden önce gelmesinin gerektiğini söyleye, söyleyen Calvin Noon'un Yeşil Parti'nin İngiltere ve Galler kampanya direktörü Guardian gazetesine yazdığı okur mektubunda söylemiştik. Uyanın artık diyor yani. En çok söz veriyorsunuz ama bundan bahsetmiyorsunuz. Fransa'da da sarı yelekler hareketin aylardan beri devam eden e, hareketiyle çok kaotik bir ortama giren Fransa'da Çevre Bakanı Ulo'nun canlı yayında istifasını da vermiştik daha fazla yalan söylemek istemiyorum kendime ve insanlara diye şimdi de 100 yılın davası adı verilen dev kitle kampanyası var İyice başı dertte şeyinde Macron'un e, ve 100 yılın davası cortant, Hala vakit var davası deniyor destek verenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış ...Fransa tarihindeki en kalabalık... ...online imza kampanyası... ...böyle bir... ...bütün rekorlar kırılıyor... ...bir yandan da büyük bir yükseliş var... ...son dakika uzatmaları... ...oynadığımız kesin ama... ...bakalım şeyden umulacak... ...Albayrak da... ...uzatma filan dinlemiyor... ...devam ediyor... ...kömür seferberliği ilan etmiş durumda... ...bütün dünyaya meydan okuyor... Evet. ...ve buna da hiçbir kimse söylemiyor... Hiç kimse, hiç kimse bir şey söylemiyor ama söylenecek o kadar fazla şey var ki mesela tarımın ortaya çıktığı topraklarda olduğumuzla dair böyle çeşitli e, açıklamalarda gurur vesilesiyle beraber söylenen cümleler var. Tarımın ortaya çıktığı topraklar burası deniliyor. 2018'de %184 ile fiyatı en çok artan ürün olan kuru soğana ithalat yolu açılmış efendim sonunda. Evet ot, et ve soğanın ardından ambalajlı domatesinde ithalat vergisi kaldırılmış. Tarımı sıfırladılar diyor tarıma yerli darbe sıfır gümrük furyası demiş evrenselde kuru soğan yani. ithalatına gümrük vergisi şubat sonunda kadar sıfırlanmış konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanmış cumhurbaşkanı karar vermiş artık ithalmiş soğan yerli ve milli değilmiş yani öyle mi hani bu, normalde herhangi bir sıkıntı yoktu sadece böyle e, fiyatları bilerek arttıran tüccarlar vardı onları biz ihraç etsek yerine ithal etsek paranın yenmeyeceğini göreceksin kim söyledi Büyük reis. Hangi büyük rej? Seattle. Onun adı Seattle. Seattle? Hmm. okay, Seattle. Benim bildiğim kadarıyla ama yanlışım varsa zaten bakars, düzeltirler. Bakars. Arkadaşlar beni. E, evet. Bir de çok e, vahim şeyler var. Onlara da geçeceğiz. İngiltere'de oy, oy aldı. Şey, güven oyu oylamasını kazandı. May. Ama şey tamamen devam ediyor. Kaos. Hatta Brexit'in çıkması için de tam bir kargaşaya yuvarlanmış durumda. Tartışalım diyor başbakan ama bakalım ne olacak. Hükümete güven oyu verildi yalnız. Yunanistan'da Çipras hükümette de güven oyu aldı. Kenya'da Eşşebap saldırısında ölenlerin sayısı dün bir vermiştik. 21'e yükselmiş durumda. IŞİD'den membiçte bombalı saldırı var. Dört Amerikan askeri, ikisi asker, dört Amerikan vatandaşı, pardon. Ve 20 kadar sivilin ölmüş olduğu belirtiliyor. Ağır bir durum var. Ve bir de şeyden, Menbiç'teki intihar saldırısından sonra bir de şeyden söz edelim Çeçeniz, iki tane olay daha var Zimbabue'de ayaklanan protesto eden halkı döverek ve yakarak öldürüyorlar böyle vahim şeyler var adam kaçırmalar insan kaçırmalar var Çeçenistan'da da LGBTİ bireyleri gözaltına alınmış ve ikisi öldürülmüş böyle şeyler var ilk yarım saatin sonunda verebilir miyim cevabımı eğer haberleriniz bittiyse. Son bir şey söyleyeyim. Türkiye'de yerel seçimlerde her yerden sahte seçmen fışkırıyor diye Deutsche Türkçe'nin gayet ayrıntılı bir şeyi var. Detaylı bir şekilde aktarır. Zaten evet. aktarırız. Zaten aktarıyoruz geçtiğimiz günlerde Artıyoruz. de. Silah Köylü yapmış. Evet o son bu. Çince sormamı istemiştiniz. Kime soracaktım soruyu Onu unuttum ama. Bu, bu ay, meselesi mi? Evet. ay ve pamuk. pamuk ay meselesi. Pamuk ay. Çin ay. Ee, bilmiyorum. Adını unuttum şimdi. Xi. Xi Jinping'e sor. Xi Jinping. En, en iyisi o. Neyi en... soracaktın bu arada? <gülüyor> ben sadece soru cümlesini buldum da. O... Wei Shenme. <gülüyor> Deden. <gülüyor> Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Değil. Wei Shenme. Profesör Şi Geng Shin'e. Geng soracaksın. Wei Shenme. Tamam. Cevabını sonra gönderirim. Şanghay'dan bildiririm. Açık Gazete. Açık <gülüyor> Gazete. SeaWorld'dan dinledik. Oxycontin Blues çok önemli bir konuya değiniyor. SeaWorld'ın 1955'te bugün doğduğunu da kaydedelim. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı Rock, Folk ve Texas Country e, müziği dalında da aynı zamanda da son derece önemli bir solcu, aktivist o, oyunları var. E, oyunculuğu da var ve bir de yazdığı bir oyunun aynı zamanda yönetmenliği de yapmış çok ünlü bir adam zaman zaman şey yapıyoruz Steve Earle'e kulak veriyoruz tam da bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oksikontin Blues dediği zaten bir ağrı kesicinin adı çok karanlık yeryüzünün en ciddi karanlık olaylarından bir tanesi illegal eee ...şeyle uyuşturucular var bir yanda... ...bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...legal, bayağı devlet tarafından... ...ve doktorlar tarafından yazılan... ...ağrı kesiciler krizi var... ...ve bunun üzerine çok ilginç... ...bir mülakat çıktı... ...Robert Sheeran... ...Yeni çıktı ve Britanyalı yazar Chris McGreal bu konuda bir kitap çıkardı. Yeniçi yayınlamış American Overdose: The Opioid Tragedy in Three Acts diye yani Amerika'nın aşırı kullanımı Overdose nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Aşırı kullanım filan diye. Aşırı doz. Aşırı dozu evet ve Opioid Trajedisi 3 perde halinde diye şeyde konuşuluyor ve rakamları bakınca insan bayağı şaşırtıcı buluyor. Şeyin çok ötesinde yani illegal hapishanede olan insanlar falan Amerikan toplumunu derinlemesine yaran yaralayan bir şey ve çok acayip sayılar var. Dünyadaki ağrı kesicilerin %85'i yani reçeteli ilaçların %85'i Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor ve legal olarak bağımlılık yaratıyor. Mama söylemiyor doktorlar ve bilmiyorlardı zaten. Bağımlılık yaratmanın bir kısmı, bir kısmı da çok büyük paralar kazanıyor bundan. Geçtiğimiz sene yayınlanan bir makale vardı ...Biz Türkçede. Mısır'da da aynı durum söz konusuymuş. Mısır Uyuşturucu Kontrolü ve Bağımlılık Tedavisi Fonu neredeyse 3 Mısırlıdan birinin, bir başka deyişle 30 milyon kişinin ...ağrı kesici bağımlısı olduğunu düş söylemiş. Tramadol evet, denilen en gözde haplardan bir tanesinden bahsediliyor. İlacın piyasaya 20 yıl önce girdiğini ve eroinden daha kolay ve ucuz ulaşılması sebebiyle ülke genelinde bir e, şeye dolaştığını bağımlılığa ulaştığını evet, söylüyorlar işte oksikontin de bunlardan bir tanesi e, ve son 15 yıl içinde 350 bin üzerinde insan hayatını kaybetmiş sadece bu yüzden ve bu hesabın çok küçük bir kısmı olabilir diyor bu Chris McGreal çünkü e, insanlar açıklamak istemiyorlar böyle bir şeyi Tabii anlaşılır nedenlerle böyle bütün komünoteler varmış mesela ya hapiste ya ölmüş çocukların ana babaları ve onun üzerine neneler dedeler bakıyor çocuklara tam bir sosyal kriz var şimdi son geçen sene 30 binin üzerindeydi ölen sayısı bildiğim kadarıyla ve büyük paralar alıyor FDA'de dahil olmak üzere Amerikan sistemi bu şekilde. Bu aralar kenevir tartışması varken bu konuyla alakalı yapılmış olan çeşitli araştırmalar da var. Mesela Medikal Esrar'ın, Medikal Mariana'nın migren tedavisinde başarılı olduğuna dair bir haber vardı iki sene önce. Ve 2012 senesinde yayınlanan Oxford Üniversitesi'nden bir araştırma da... ...esrar kullanımının ağrıları azaltmadığını ama daha katlanabilir hale getirdiğini de tespit ettiğini söylemişti. Evet, çok ayrıntılı bir konu bu. Eğer e, ilgilenen dinleyicilerimiz varsa İngilizce bilenlerinden Truthdig'de geçen hafta çıktı Robert Shear'ın in, e, Shear Intelligence adlı programında bir saatlik bir video var bu Chris McGreal konuşluyor. çok ilginç bir konu peki biz devam edelim şimdi yani hala ben Bakan Albayrak'ın e, tebrikleri kabul ettiğini ve kimsenin bir şey sormadığını yani dünyanın en kirli fosil yakıtının artırılması, üretiminin artırılmasıyla övünen belki de dünyadaki tek e, siyasetçi olabilir ya da alt sayıdaki siyasetçiden bir abartmış olmayayım. Ama e, yani ölüm oranları sıcak dalgaların ölüm oranlarının yüzde iki bin artacağının hesaplandığı bir ortamda ve bütün tarımın yok olduğu bir ve ormanların azaldığı bir ortamda bunun övünülmesi ve bir medyanın da tek kelimeyle buna bir şey sormaması çok en azından üzücü deyip geçelim ve, ve diğer konuları e, ele alalım şeyden e, bu seçim meselesine e, bir bakmaya devam edelim mi İngiltere'deyim Türkiye'de Türkiye'deki. Peki. Bu yani Deutsche Welle Türkçe bayağı ciddi bir şey yaratmış. Bunun üzerine ayrıntılı bir inceleme yapmış. Yani İngiltere'de basında May Güveno'yu aldı ama hala Brexit çıkmasında diyor ve bütün dünyada da şiddet olayları var ama Türkiye'de de henüz yerel seçimler her yerden sahte seçmen fışkırıyor meselesi. Bu da medyanın Pek üzerinde durmadığı bir ikinci konu. Yani bir kömür var, bir şey var, sahte seçmen skandali var. İki büyük skandalden bahsetmiyor medya. Yeni bir iddia daha var. Boş araziler, boş evler ve aynı zamanda taksi duraklarından sonra şimdi de tatil köyündeki bir daireden 52 seçmen çıkmış. Cumhuriyet gazetesinden Faruk Kırtay'ın haberi bu. Armutlu'da ...taşıma oylarla yerel seçimlerde... ...rakiplere, rakip partiler tarafından... ...oy kullanılacağı iddiasında bulunan... ...CHP Armutlu Belediye Başkanı Ali Çetinkaya... ...Armutlu'nun seçmen sayısında... ...987 kişilik artış oldu. 6160 nüfusu olan ilçemiz şu anda... ...seçmen sayısı 5205'e yükselmiş durumda. Bir adreste ikamet eden kişi sayısını... ...52 olarak belirledik demiş. Ama aşmamış daha nüfusu değil mi? Evet burası bir tatil köyü am. Armut ilçesinde bulunan bir tatil köyünde... ...bir dairede 52 seçmen... E ...ikamet ettiğine dair bir iddia var. E, bir, yüz, bir dairede 1100 küsur olduğunu, seçmen kaydı olduğunu söyleyen de Meral Danış Beştaş'tı. HDP'li. Hatırlatalım, iktidar kanadından da bunların neden ortaya çıktığına dair yapılan açıklamada o bölgenin Kalkınması için muhtarların ön plana çıkarılması için insanların ikamet ikametini oraya aldırdığından bahsediyor. Bir araştırma, meclis araştırması açılmalıdır diyorlar. Seçimlerin şeffaf olması elzemdir, şarttır. Tüm şaibe ve usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla meclis araştırması açılmalıdır diyor ama yani yüksek seçim kurulundan da umut yok. Şimdi biraz daha bakalım ayrıntılara. Sahte seçmen gölgesi düştü. Düpedüz bir ağır gölge var. Yani Türkiye'de herhal seçimlere düştü. Muhalefet boş arazilerde, inşaatlarda olmayan binalardan binlerce seçmen tespit ettiklerini yani belirtiyor muhalefet partilerinden. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti'den de var. Ve yarın doluyor değil mi? Bugün mü doluyor yüksek seçim kuru, itiraz süresi uzatılması? Isteğinin... Ve büyük rakamlar bunlar. HDP 2018'de 5201 seçmen sayısına sahip Şırnak'taki seçmen sayısının... 7163'e çıktığını evet, söylemiş Yani 2000 artmış durumda. 5000'lik bir seçmen sayısı. 5000'de 2000 artmış. Yani %3'te üç, 1'i oranında en az artmış. Bu her şeyi değiştiriyor işte. Bütün evet. sonuçları da değiştirebilecek bir rakam bu. İyi Parti'de Bitlis'te 45 farklı aileden oluşan 80 kişinin yaşadığı 90 metrekarelik bir daire bulmuş. 90 metrekare içinde... 45 farklı aileden 80 kişi yaşıyormuş. Bu nasıl? Yani her türlü fanteziye aşan bir şey değil mi bu Allah aşkına? Evet. Ee, yani böyle devam ediyor. Mesela muhtarlıklardaki seçmen sitelerinin askıdan indirileceği, kayıtlarının sorgulanmasının sona ereceği gün daha önce 17 Ocak. Evet bugün olarak belirlenmişti Yüksek Seçim Kurulu. Ama bu tarih ötelensin diyen muhalefetin beklentisinde geri çevirmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu ne demiş bu işe? Hayır olmaz, ertelemeyeceğiz demiş. Bir şey de söylememiş. E, Niye yani. aceleleri mi var? Yani kesin seçmen listelerinin ilan edilmesinde saatler var şu anda ve muazzam sayıda şahibe e, her yerden sa sahte seçmen fişkılıyor şeklinde vermiş mesela Doğu Chemele bunu haberim. Ee, yüksek Seçim Kurulu partilerin itirazları tek tek inceleniyor demişti. Ama bu çok inandırıcı gelmemiş anlaşılan. Çünkü muhalefet Türkiye'nin her yerinden sahte seçmen fışkırıyor. 31 Mart seçiminin şeffaf ve güvenli olacağını söylemek mümkün değil diyor. Mesela Adalar var. Bir örnek vereyim mi? Sahte Hı. seçmen skandalı Adalar'da da İstanbul'un Adalar içerisinde Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sultan Gazi, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Ümraniye, Bağcılar ve Pendik var. Bir de birçok ilçeden adalara seçmen kaydırıldığına dikkat çekmiş. Adalara bir seçmen kayması var. Ne tuhaf değil mi? Nereye kaydırıyorlar? Nerede oturuyor bu insanlar peki adada? Herhangi bir ikametleri var mı? Spor salonlarında herhalde. Ya orada yaşıyorlar? Hmm. Yani Spor salonu olup olmadığını da bilmiyorum. Belki kiliselerdedir. Ee, Doçeveli Türkçe ile ifa e, e, e, demeç vermiş Tekin ve adalarda Kasım 2018 Kasımında 11.862'ymiş seçmen sayısı. Sadece 11.000 yani 12.000'e yakın. Askiye çıkan seçmen listesinde 900'e yakın 899 kişilik bir artış 12.761'e çıkmış liste yani 11.000'den. Kasım 2018'den bu yana artış bu. Yani 56 milyon seçmenini güncelleyememiş bir ülke hiçbir şey olamaz ülkeden demiş. İsyan etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Türkiye'nin elektronik devlet sistemine geçtiğini duyurduğunu da hatırlatmış ve 13 yıldır bu ilkellikle mücadele ediyorsak bu bir fıtrat meselesidir demiş. Bu durumun teknoloji ile insan kapasitesi ile ilgisi yok. Çünkü ülkeyi yönetenler böyle istiyor demiş. Sen bir şey söylüyordun bir rakam mı verecektin? Evet ama açamıyorum internet sitesini yasaklar herhalde. 121 seçmen kaydedilmiş Şenaba'da hayali bir adresi. Ee, İstanbul evet oraları ayrı bir şey yani Doğu, Güneydoğu özellikle Güneydoğu meselesi. Var var şey iyi haberim var. Ee, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı yeni bir karar var. Hı. Ee, artık sandık başkanları zarfa açarak içinden oy pusulasını okumadan önce seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyacakmış. İşlem tamamlandıktan sonra başkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işleyebileceği şekilde okuyacakmış. Nasıl? Bütün sorulukla işaretleriniz gitti galiba kafanızda. Ee, gitti. Bir ufak ekleme yapabilir miyim? Buyurun efendim. Bir de onu ters çevirip koyduktan sonra yapmasınlar. Üfleme. Evet nasıl? Güzel fikir <gülüyor> Güzel mi? fikir Vakit geç değil YSK önerimizi duyar umarım Evet o, ben de öyle Yani bir de Cumhuriyet Halk Partisi Mesela e, Sadece adalarla sınırlı değil Üsküdar'da boş binada Seçmenler onu söylemiştik zaten evet. Nide'de Ulukışla'da orta Türkiye'nin ortası bu 5800'lük Seçmen sayısı 1700 kişilik artış Göstermiş yani kısacık bir zaman 24 Haziran'dan bu yana 1700 kişi artmış Ulu, Ulu Kışla'da muazzam bir seçim heyecanı var Ulukışla'da Kışla'da da anlaşılan. Burhanettin Bulut da Cumhuriyet Halk Partisi Adana milletvekili Her yerinde ama her yerinde aynı Usulsüzlük yaşanıyor acaba neden diye Sormaya gerek var mı demiş Peki neden mecliste bu tartışılmıyor Çünkü daha önce de başında gelmiş olsa gerek Hükümetin böyle bir soru işaretleri Ki insanlar muhtarlarını seçmek için köylerinde oy kullanmak için ikametlerini Alıyorlar tatil köyleri de dahil ben de şimdi anladım meclis başkanının neden seçim aslında bir siyasi faaliyet değildir dediğini. Bu bir loto gibi bir şey yani. Loto. Türkiye'deki lotonun ne kadar güvenli olduğunu da biliyorsunuz. Tam Türk lotosu. Türk, Türk piyangısı. Lotosu, evet. Loto loto. Yani boş araziden tamamlanmamış inşaatlardan, olmayan binalardan, olmayan dairelerden bir sürü sahte seçmenle karşılaştıklarını belirtiyorlar. Nüfus bir ve iktidar bu usulsüzlüklere göz yumuyor ancak kendilerinin Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarını kabul ettirmekte kararlı olduklarını vurgulamış. Bir ses var mı YSK'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan? E, dünkü biraz önce verdiğim açıklamanın dışında yeni bir gelişme yoksa galiba. Ya Ahırlar vardı biliyorsun. Meran Danış Bin Bingöl'de bir kapıcı dairesi. Kapıcı dairesinde 224 kişi varmış Bingöl'de. Korktum. Diyarbakır hani de bir evde 208, Hakkari'de bir adreste 1108. Ne? Bir adreste 1108 seçmen mi? En az üç çocuk dedik. En az 1100 kaç demiştiniz? 1108. Bir, bu, bir bu dairede rekor. 1108 çıktığı evet. zaman işte bu, gerçekten... Bu dünya rekoru sayılabilir mi? Bir 1108. eve bu kadar kişinin sığabileceği. Gerçekten. Ee, yani Beştaş bu durumu meclis gündemine de taşımıştı. Yani derhal hükümet el koymalı. YSK harekete geçmeli. Ama yanıtsız kaldı bu çağrılarımız diyor. Siirt'te 528... Şırnak Beytüşevapta 526 seçmen aynı adreste. Iğdır Polis Evinde burası da çok güzel. Iğdır Polis Evinde misafirhanede 374 kişi kalıyor ve Siirt ve Şırnak'ta seçmen olanların hiçbiri o ilin adresine kayıtlı kişiler değil. Nereden geldi? Neden geldi? Nasıl seçmen oldular? Diyor. Seçim sonucunda doğrudan etkileyecek nitelikte demiş Meral Danış Beştaş. Ayhan Bilgen de HDP'den YSK'nın seçmen kayıtlarında siyasi partinin tespit ettiği hayali seçmen ve seçmen kaydırmalarının meclis tarafından araştırılmasını istemiş. Meclis Başkanlığı'na da araştırma önergesi vermiş. İyi Parti Başkan Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de itirazlar sürüyor demiş. Pek çok ilde Bitlis, Giresun, Kırıkkale, Sivas, Kahramanmaraş, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Mersin, Adana Konya, Ankara, Van Ordu ve Edirne listelerinde usulsüzlük 15. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ya da yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılmış olan açıklamaya da aynı şekilde devam edecek olursak böyle yapılmış olsa bile yani insanlar kendi muhtarlarını seçmek, köyündeki muhtarları seçmek için ikamet yalanını almış olsalar bile bu doğru bir şey mi? yani şöyle düşünün İstanbul'da yaşıyorsunuz İstanbul'la alakalı bir karar verilecek ve siz gidiyorsunuz yaz aylarını geçirdiğiniz tatil köyleri de dahil olmak üzere oradaki muhtarı seçmek üzere karar vermeye çalışıyorsunuz oyunuzu orada alıyorsunuz ve bu geçtiğimiz seneki bir düzenlemeyle beraber şimdi aklıma geldi ikametgah işlemleri artık düzenlenen yeni yapıyla internetten yapılabiliyor şeklinde gayet kolay hale getirilmişti denetimden uzak mıdır değil midir tam olarak o kısmını bilmiyorum ama, ama kolay. muhtarlık meselesi önemli e, çünkü yani zaten iki şey var onları da söyleyip bitirelim Türkiye'nin her yeri sahte seçmen kırıyor ...demiş Hasan Seymen... ...İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcılarından... ...17 Ocak'ta... ...yani bugün itiraz süresi dolunca... ...yeniden düzenlenmiş listeleri tekrar kontrol edecek... ...ve yapılan bütün itirazların takipçisi olacağız... ...demiş... ...YSK'ya uzatılmak için başvurduk... ...ama çok umudumuz yok... ...neden uzatmıyor böylesine... ...bu kadar büyük dünya rekorları kıran tuhaflıklar var... Ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi, YSK'nın da temsilcisi var ya, Hadimi Yakupoğlu, neden usulsüzlükler yaşandığı sorusuna muhtarlar ve siyasi partiler yüzünden demiş. <gülüyor> <gülüyor> Muhtarların kendi koltuklarını korumak için sen muhtar meselesiyle yakından ilgileniyorsun. Evet efendim. Açık gazete muhtarı olmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Ama olmuyor kaç senedir. Bir başka köyden ya da yerleşim yerinden yüzden fazla seçmen yığılması yapmışlar. Muhtarlık çok cazip onlar için. Net 2200 lira maaş. Kaç? 2200. İmiş. Sigortalı. Yemek var mı? E, silah var. Silah silah, silah taşıma ruhsatı var. Umre izni var. Beşim. Sık sık kendilerine göre seçmen yaratmak peşindeler demiş. Ve Ankara'ya gidecek seyahatlerdeki karşılanmalar tabii var. Evet. Yol parası dahil olmak üzere yemek içecek kalmak işte Beştepe'de, Beştepe'de. Yemek meselesini bilmiyorum. Bakarız. O, onu bir öğrenelim. Siyasi partilerin de çok az farkla kazandığı ya da kaybettiği yerlere seçmen yığdığını söylemiş. Hiçbir seçimde böyle bir şey yaşanmadı demiş Yakupoğlu Bir taraftan partiler bir taraftan muhtarlar seçmen yığdılar. Sonuç ortada demiş Hilal Köylü'nün haberi Doğu Çevre'ye Türkçeden sonuç. Hayır böyle ortada... bir varsa bile bunun üzerine konuşup düşünüp ardından seçimlere gitmek İttifak Partisi için de daha iyi bir şey değil mi? Seçim sırasındaki bu tip eleştirilere maruz kalacaklar şimdi boşu boşuna. Madem böyle bir durum söz konusu değil. Hmm. Masum masum kaydırmalar söz konusu <gülüyor> kendi ikametgâhlarını köylerine insanların. Ne konuşup duruyorsun? Şey üretim 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturulmuş, sen hala konuştur. Ne yapayım? Açık gözler. Standing Rock, Bikilen Kaya, Bikem Ekler Petrol, Aç Gözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Kanada British Columbia'da ve Tüveten topraklarındaki Unistotan kampının 20 kilometre ilerisinde Gidumten kabilesinin kurduğu kontrol noktasına Kanada Kraliyet atlı polisinin gerçekleştirdiği ve 14 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası First Nations Assemblesi Başkanı Şef Perry Bellagard yaptığı açıklamada barışçıl insanlara karşı kullanılan bu şiddetin insan hakları ve First Nations yani ilk ulusların halklarının açık ihlali olduğunu belirtti. Hem Kanada hem British Columbia hükümetlerinin yerli halkların haklarını düzenleyen Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nun imzacıları olduğunu hatırlatan Belagard, buna rağmen bu hükümetlerin hala yerli ve Tüeten kabilesi topraklarında Kanada hükümeti kanunlarını uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Hatırlayacaksınız, Aralık ayında Coastal Gaslink doğalgaz boru hattını inşa eden firma TransCanada, inşaat rotasını abluk altına alan Unusotan kampının boşaltılmasına yönelik alınan mahkeme kararının, Güncellenmesi için tekrar mahkemeye başvurmuş ve Kanada mahkemesinden alınan boşaltma kararı tüm kampları kapsayacak şekilde genişletilmişti. Kanada hükümetinin ve Tüvetenlere ait topraklar üzerinde herhangi bir yaptırımı bulunmamaktı. Bu Kanada mahkemelerince de bilinen ve onanmış bir statü. 2018 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Montana eyaletinde en az 24 yerli kadının kaybolması senatörleri harekete geçirdi. Geçen hafta John Tester ve Steve Daines, Savannah yasası olarak da bilinen eski bir yasa tasarısının tekrar onaya sunacaklarını ve bunun geçmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı nezdinde kayıp ya da katledilmiş yerler hakkında veri toplama sürecinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini ümit ettiklerini açıkladılar. Urban Indian Health Center yani kentsel yerli sağlık merkezinden yayınlanan yeni bir rapora göre, 2016 yılında Ulusal Suç Veri Merkezi'ne kaydedilen katledilmiş ya da kayıp yerli Amerikan kadınların sayısı 5712 iken Adalet Bakanlığı veri tabanından bu kayıtların sadece 116'sına ulaşılabiliyor. Zavanna Yasası tasarısı 2017 yılında Senatör Heidi Heitkamp tarafından senatoya sunulmuş, senatodan geçmesine rağmen House of Commons'a bloke edilmişti. Son seçimleri kaybeden Heitkamp'in halefleri Tester ve Dane, yerli kadınların ulusal ortalamanın 10 katı üzerinde öldürülmesi konusunu bu sayede tekrar senatoya taşıyorlar. Savannah tasarısı adını 8 aylık hamileyken Fargo, Kuzey Dakota'da kaçırılıp öldürülen 22 yaşındaki Savannah LaFontaine Grey Wind'den almakta. Sonora çöğünde yaşayan Tohono O'odham kabilesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ABD ve Meksika arasındaki sınır üzerine inşa edilmesini önerdiği duvar projesine rezervasyonlarını mutlak bir şekilde ikiye böleceği için karşı çıkmaya hazırlanıyor. Kongre'ye sunulan ve görüşmelerde mutabakat sağlamadığı için geçici olarak hükümeti kapatan 5.7 milyar dolarlık bütçe eğer onaylanırsa, duvarın yaklaşık 60 millik bir bölümü ABD'den Meksika'ya kadar uzanan rezervasyonun ortasından geçecek. Fuhuna Odam kabilesinin resmi rakamlarına göre kabile üyelerinin 32.000'i rezervasyonun kuzey bölgesinde yaşarken yaklaşık 2.000 kişi de rezervasyonun Meksika tarafında yani güney bölgesinde yaşamakta. Atalarının aksine Odamlar kendi rezervasyonlarında dahi 1854'teki Gatston Purchase yani Gatston satın alma sonucu ABD Meksika sınırının bugünkü haline alması yüzünden istedikleri zaman ve istedikleri yerden geçememektedirler. Onlar için özel olarak kurulmuş kontrol noktalarındaki kapıları kullanmak zorundalar. Amerikalı ulusal güvenlik yetkilileri adamların bu nispeten özel geçiş hakkını kötüye kullanarak Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle ortak hareket ettiklerini iddia ediyor. adamlar ise kutsal alanlarının bugünkü Amerika-Meksika politik sınırının rezervasyonlarını ikiye bölmesiyle halihazırda hazırda tahrip edildiğini, ibadetlerini özgürce yapamadıklarını ve inşa edilecek fiziki bir duvarın buradaki kutsal alanlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yok edeceğini savunmaktalar. Bugün günlerden 17 Ocak 2019, Dikilen Petrol, Aç Gözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 2. bölümüne hoş geldiniz. Treatment of American Indians today by the film industry—excuse me—and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. You're taking a land which is rightfully ours. Years from now my people will be forced to live in mobile homes and reservations your people will wear cardigans and drink highballs we will sell our bracelets by the roadside you will play golf and enjoy hot d'oeuvres my people will have pain and degradation your people will have stitchs the gods of my tribe have spoken. They could reduce our dependence on foreign oil and protect our planet. And today, America is number one in oil and gas. America is number one in wind power. Every three weeks, we bring online as much solar power as we did in all of 2008. And thanks to lower gas prices and higher fuel standards, the typical family this year should save about $750 at the pump. That you cannot separate What's good for the environment, and what's good for the economy. I have talked repeatedly about the fact we need to get off of fossil fuels, as we need to move beyond fossil fuels. Even, even Stephen Harper recognized we have to get off fossil fuels eventually. We cannot do that right now. We have to manage the transition, and that's why I have approved pipelines that the previous government wasn't able to do. Standing Rock, Evet Bicam, hoş geldin. Acayip bir hoş program düzenlediniz. <gülüyor> <gülüyor> biraz yoğun konuşacağımız çok şey var o yüzden hepsini mümkün olduğu kadar sıkıştırmaya peş peşimiziz. Evet haberlerle giriyoruz. Yani bu arada zaten Gilankaya ya da Standing Rock'tan bahsetmeyen herhangi bir hareket yok yani iklim evet. değişikliği ile ilgili bütün iklim aktivistleriyle yani daha bir yılın sonunda yayınladığımız bir mahkemenin bir bir gezegende yaşam başlığıyla o da bahsediyor. Yani Tabii. kendi kendimizi yok etme yoluna girmiş bulunuyoruz ama yani enerji depolayan akümulatörler eskisinden çok daha ucuz ve verimli istersek gayet hızlı hareket edebiliriz. Yeter ki küresel ölçekte dayanışma ve işbirliğine girmeye hareket edelim evet. diyor ve şeyden de bahsediyor işte bütün bu Kayadan Greta Thunberg'in hikayelerinde. Fakat onun dışında da çok sayıda Kanadalı akademisyen ve aktivist Kevin McCain, McCain ekolojik kriz bir siyasi krizdir yazısında da... Hı hı bayağı e, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için öncelikle geçmişten ders çıkartmalıyız Tabii. deyip e, Standing Rock'tan bahsediyor o da yani çok e, su muhafızları, su koruyucuları yoğun yani, yani. evet. hükümet baskısı karşısında direnerek Dakota Access boru hattını önlemeyi başarıp hepimize ilham verdiler diyor. Evet. İşte Kanada'daki, British, Columbia'daki birçok ilk ulus topluluğu Trans Mountain boru hattına gösterdikleri dirençle müthiş bir hukuksal zafere imza attılar diyor. Yani böyle gidiyor ve en önemlilerinden bir tanesi de şeydi. Dr. Cornell West'la yapılmış Real News Network'ten yapılmış şeyde. Yani bu değişim yaratmaya, bir fark yaratmaya çalışan kolektiflerin birer parçası olması Çünkü örneğin diyor Standing Rock hareketi yani kesinlikle soyut bir eylem değildi gayet somuttu son evet. derece güçlü ve keskin şekilde etek kemiğe büründü diyor bunu evet, da. Evet bugün zaten biraz onu konuşacağız o noktaya yakın tarihte nasıl gelindi yani 2015-2017 arasında neler oldu bugün onu konuşacağız o yüzden dedim biraz yoğun hani tek seferde bitirelim o kronolojiyi. <gülüyor> Ee, ama gerçekten e, dikilen kaya, standing rock gerçekten çok önemli. Şöyle e, birikmiş bir tansiyon var aslında yani insanlar iklim için çevre için bir şeyler yapmak istiyorlar fakat çok dağınıklar ve Amerika e, bazında e, dikilen kaya da bu insanlar sonunda bir araya geliyorlar. Burada aktivistler var, yerliler var, yerli olmayanlar var. Beyazlar evet, ee, çiftçiler falan Çiftçiler var, yani çevrede yaşayan insanlar var ve e, çok ciddi bir sempatizan topluyorlar. Tabi bunun karşıtları da var. Ee, yani bunun bu kadar önemli olmadığını, abartıldığını, sansasyona e, dönüştüğünü düşünenler de var. Fakat e, onların sesleri zaman içerisinde kısılıyor ve e, hepsi aslında buranın ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. En en güzeli de Standing Rock bittikten sonra, yani bitti şey içinde tırnak içine Hı. bittikten sonra fiziksel olarak oradaki kamplar e, kaldırıldıktan sonra e, mücadele devam ediyor. De diyor, evet Çünkü, en önemli şeylerden evet. biri o. Ben bir de şeyi de söyleyeyim. Ocasio Cortez bu yeni Alexandria Ocasio Cortez evet. abi Amerika'nın en Porterik genç olur. temsilciler Aha. meclisi seçimlerinde aday olması kararını da çok ilginç bir şekilde. Ee, ...yine Standing Rock'ta... ...Dikilen Kaya'da düşünmeye başladığım... ...şeyi diyor. Oradan diyordu, ilham alıyor. E, i̇lhamını da insanların kendi hayatlarını... ...hiç tanımadıkları, bilmedikleri... ...insanlar uğruna cephenin... ...ön hattına sürdüklerini görünce... Tabii. Ben de karar verdim. Tabii onları bugün konuşacağız. Ee, birkaç tane hikaye de anlatacağız onunla ilgili ama ilk önce çok küçük bir şey yapalım. Ee, şimdi bir, e, harika bir mix hazırladı Selahattin. Çok teşekkürler buradan ona. E, bu aslında çaldığımız e, haberlerden sonra çaldığımız parça e, A Tribe Called Red Kanadalı grup var biliyorsunuz yerli grup. Onunla hmm. Neon Natives diye Apache e, Navajo karışımı bir başka grubun miksi. E, Burn Your Village to the Ground diye yani e, Köyünü Yak diye bir şarkı. Ee, onun öncesinde, Kristnerici e, o şey e, koro kısmına girmeden önce bir kadın konuşuyor ve Hollywood'deki e, yerlilerin e, klişe temsili üzerine bir konuşma yapıyor. Bu aslında 45. Oscar ödül törenleri, Marlon hmm. Brando, e, Godfather yüzünden e, şey Saçayım olacak. Değil? Evet, en iyi e, Vito Corleone rolüyle e, Oscar'a da gösteriliyor ve kazanıyor. Fakat Oscar ödülünü almıyor ve Sashin'i gönderiyor. Sashin uh, Little Feather'ı gönderiyor. Yani Marie Louise Cruz kendisi de aslında uh, mixed blood yani şey siz melez diyordunuz. Evet. Uh, yerli bir aktivist uh, White Mountain Apache ve Yakui ve aynı zamanda da Beyaz Kan da var uh, kendi soyunda. Ee, Sachin çıkıyor ve diyor ki biz diyor Wounded Knee'de e, sene 1973 e, Wounded Knee'de biliyorsunuz abluka var İçerisi çok kızışmış hatta Playboy bir önceki sene bu abluka başladığı zaman e, içeride 10 küçük e, yerlicik diye bir spread yapacaklar bir e, sayfa düzeni yapacaklar onlardan çektikleri fotoğraflardan bir tanesi de e ait. Ee, ...onu yapmaktan... E, ...bu bir kapak hikayesi olacak... ...onu yapmaktan vazgeçiyor... ...ortalık o kadar kızışmış ki... ...1973'te de buna... ...zaten bir aktivist olan Marlon Brando... ...o da aynı zamanda Amerika Yerli Hareketi'nin bir parçası... E, ...Godfather rolünden aldı... ...Oscar'ı reddediyor... ...ödülü almıyor... ...onun yerine saçını gönderiyor... ...ve Saşin'i bu konuşmayı yapıyor... ...ve diyor ki biz Wounded Knee'de bunlar yaşanırken diyor... Yaralı dizde meşhur... Yaralı dizde... E, ...bir abluka yaşanırken... ...orada masum insanlar, sivil insanlar öldürülürken... E, bu ödülün e, ödülü almıyoruz. Çünkü e, Hollywood'daki yerli insanların klişe reprezentasyonlarına, temsiliyetlerine karşı çıkıyoruz diyor. E, öyle bir mixe girmek istedik. Arkasından Obama ile Trudeau'nun muhteşem iklim <gülüyor> ve enerji politikaları üzerine sözleriyle devam ettik. Ki oradan e, Standing Rock'a, Diklanka'ya bağlayabilelim diye. Evet yani muazzam gündemde ve yani bir yandan da bugün şu saniyede Sabahin ana konu olarak konuştuğumuz işte dünyanın en büyük kirleticisi olan kömür. Evet. Hem de gibi şeylere büyük övgüler düzülen bir evet. bakan tarafından ve işte bütün hedefleri tutturduk açtık ve bu kalkınma ve büyüme denen günlerde de Davos'ta dahi bunun aksine şeyler söylenirken çok büyük bir şey var çelişki var. Yani Rebecca Solnit de 14 Ocak tarihli Dikilenka'ya, Standing Rock, Ocasio-Cortez'e milletvekili adayı olmak için esin verdi. İşte protestonun gücü evet. başlıklı makalesinde de yakın geçmişi hatırlatıyor işte. O zaman başlayalım yakın geçmişe. Evet. Şimdi 2015'i siz de zaten bu hafta içinde söylediğiniz 2015 biliyorsunuz gezegenin kayıtlı tarihinin en sıcak yılı. 2015'te hem iklim kızışmaya başlıyor hem iklim karşıtı hareket kızışmaya evet. başlıyor aslında. Ee, Obama'nın her sene yaptığı bir e, State of the Union yani aslında e, devletin durumu gibi ya da biz ona ulusal sesleniş konuşması diyelim şimdi kolaylık ulusal olsun sesleniş, diye. Evet. E, bütün işte geçtiği dönemde neler yapılmış? E, kendi hükümeti neler başardı? Bunları detaylandırdığı bir konuşması var. 2015 senesinde Obama ilk defa yeşile dönüyor ve diyor ki biz diyor tarihteki diğer yönetimlerden daha fazla kamu arazi ve su havzasını bir kenara ayırdık. Şimdi bir kenara ayırmak ne demek? Yani şimdilik rezervde tutuyoruz. Üzerinde yerleşke kurmuyoruz. Evet. <gülüyor> Betonlaştırmıyoruz öyle duruyor. Bu konuşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele yapan kişiler tarafından pozitif. Yani o kadar artık cüzi şeylerle mutlu oluyoruz ki diyorlar ki kamu arazilerinin de bir kenara ayrılması, su havzalarının bir kenara ayrılması hiç yokta nedir deniyor. Ee, Beyaz Saray bu beklenmedik yeşil arayandasını kısa süre içerisinde enerji politikalarına da yansıtmaya başlıyor ve 2015'in eee içerisinde e, Keystone Excel. Yani bu e, gene Dakota'ların bu sefer batı tarafından geçecek olan bir başka boru hattı. E, ona Ve onayı çok uzun büyük bir Aslında boru. mevcut bir petrol boru hattı De fakat iş güzellik yapılıyor. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Ona paralel bir başka boru hattı daha inşa evet. edilecek. Ondan sonra ve Obama da diyor ki bu gereksiz diyor, reddediyor. Veto ediyor onu e, ve şey yapıyor, durduruyor inşasını. Evet, ee, Obama'nın durdurulmasında da tabii bu e, aktivistlerin tabii, tabii. De büyük yani beyaz eve gidip o kendilerini tutup atmaları, gözaltına aldırmalarının filan da çok büyük rolü oldu tabii. Tabii yani e, orada, e, orada da ciddi bir aktivizm var fakat biz onu diklankaya kadar duymuyoruz. O kadar yani e, uluslararası medyatizme e, o kadar fazla ulaş, ulaşamıyoruz orası ama başarılı oluyorlar bir şekilde Obama'ya seslerini duyuruyorlar. Fakat şöyle bir enteresan durum var. Bu sırada Paris konuşmaları yaklaşıyor. İklim, iklim konferansı. Ee, ve medya diyor ki ha diyor Obama bunları yapmaya başladı. Demek ki diyor son döneminde başkanlığının son döneminde iklim şampiyonu olarak kendisini lanse edecek. Kahraman. <gülüyor> Biliyorsunuz Amerika'da başkanlar iki dönemden fazla görev yapamıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde halefine devredecek ama devretmeden önce... Ee, iyi bir çıkışla bitireyim olayı diyor. En popüler konuda, ona göre o sırada iklim. <gülüyor> Bu sırada Kuzey'de de Kanada'da da seçimler yaklaşıyor. Trudeau e, roundlarında işte e, turnelerini yapıyor. Kendisine yandaş toplamaya çalışıyor. Kazanmak istiyor vesaire. Fakat iklim konusunda Ortaya karışık bir ajandası var onun. İşte David Suzuki geçen programda da konuştuk onu sen bir afmaksın diye evet. yeriyor basında. Hatta telefonda da konuşuyor. diyor ki ben bunu ona telefonda yüzüne de söyledim diyor. Yalnız ses kaydı var mı? Onun e, yok o bir telefon konuşması Hı. ama e, ben e, yazılı basında okudum. Yani Hı. şeyde e, ama canlı abi. yayında da buluruz onu bir sonraki ya, program Yani Kullanmak çok hoş olabilirdi. Evet yani. yani İngilizcesi twerp diyor. Bize, twerp. Türk, bize Türkçe ahmak olarak çeviriyoruz onu. Ee, Bunun bu kadar e, ciddi ve sert bir şekilde söylemesinin nedeni de şu e, örneğin e, Keystone Excel'i yani Kanada'dan başlayıp Amerika'ya kadar inecek Obama'nın reddettiği son ayağını reddettiği projeyi destekliyor ama mesela e, katran kumlarını desteklemiyor yani e, ve ortaya karışık hani onlara yeşil ışık yapıyor. Ötekisine işte karanfiloz atıyor bilmem ne yapıyor. Böyle e, bunun üzerine de David Suzuki diyor ki kararlı dur diyor. Yani ya sen e, kirli yakıtlara karşısın ya onun yanındasın. E, fakat işte politika böyle bir şey. Yani, <gülüyor> yani bir şekilde seçmen tabanı var orada nereden neresinden oy gelecek kime ne söz vereyim falan. E, 19 Ekim 2015'te seçimler sonuçlanıyor. E, Trudeau başkan oluyor. Kendi e, kampanyasındaki bir sürü skandala rağmen e, geçen hafta ben size telefonla bağlandığım zaman bahsetmiştim. Dan Gagneyer onun kampanya eş başkanlarından evet. bir tanesi Kanada'nın aslında yani şu anda ve wet suetenlere e, alanlarını işgal eden şirketin danışmanlarından evet. bir tanesi. Evet yani revolving door dedikleri hikaye bu işte yani döner kapı gibi evet. hem hükümet tarafında karar tarafında hem de Zaten şef Namoks onu evet. söylüyor yani e, şirketler tarafından yönetilen hükümet diyor yani bu çok önemli ve çok ağır bir laf aslında ama biz bunu zaten kampanya başında biliyoruz yani kampanya sürecinde de Dan orada olmasının sebebi Transkanada'ya hükümetin e, eğilimiyle ilgili mesajları aktarmak ve bu konuda onları e, etkilemek, yol evet. göstermek, danışmanlık yapmak. Daha sonradan diyor ki işte diyor benim liberal parti benim pozisyonumu biliyordu diyor. Ama yani bu hiçbir şeyi e, değiştirmez. Sonra Paris konuşmaları oluyor. Paris konuşmalarında işte bildiğimiz e, endüstriyel, endüstriyel öncesi seviyenin iki santigrat derece üzerine çıkmayacak kararı alınıyor. Bunun için işte belirli e, e, önlemler alınması gerektiği, bu önlemlerin ne olması gerektiği bir yol haritası çıkartılıyor. E, Amerika Devleti, Birleşik Devletleri bunun imzacılarından, Kanada bunun imzacılarından fakat e, bu sırada işte Standing Rock başlıyor. Yani e, Obama'nın Keystone XL'i ...son ayağını e, iptal etmesi aslında Standing Rock için bir umut oluyor. Fakat bu sırada Dakota, Ekses'te e, Diklankaya çevresinde kazılara başlıyor, araştırmaya başlıyor ve çok önemli bir şey oluyor orada, bir rota değişikliği oluyor. Evet. Aslında Diklankaya'nın çok daha kuzeyinden geçmesi gereken, hatta orada Bismarck diye bir şehir var, evet. Kuzey Dakota'da, onun üzerinden geçmesi gereken bir boru hattı birden hop... Millerce aşağı çekiliyor ve e, diklankaya rezervasyonun hemen üst tarafına taşınıyor. Neden? Çünkü beyazlar... <gülüyor> Beyazlar bir itiraz yaşıyor, ediyorlar. Bir kon, bir evet bir meclis toplantısı esnasında orada yaşayan halk diyor ki biz diyor içme sularımızın kirlenmesini istemiyoruz. Bunu buradan taşıyın diyor. Peki efendim deniyor ve taşınıyor. Ki, Yerlileri kim kirleniyor. dinlerse o, artık. O Gallala e Akiferi de orada değil mi? Yani yeraltı suları böyle büyük Tabi tabi tabii. tabii o -ah, orada bir OAH rezervuarı var. Onda konuşacağız e barajı. E bu baraj yapılması esnasında aslında lakotaların e gene lakotaları sorulmadan yapılan bir şey bu e, ve Lakota'ların arazilerinin çok büyük bir bölümü sular altında kalıyor bu sayesinde. E, her neyse bu, bu da bir şekilde işte e, gündeme geliyor e, Standing Rock'la beraber e, fakat e, çok fazla basın Standing Rock'a e, şey yapmıyor, ilgi göstermiyor çünkü o sırada seçimler var ve Trump oynuyor. Yani Trump artık öyle eksenleri taşıyor ki tartışmaları, ırkçılık var işin içerisinde. Kendisini böyle çok büyük bir tiran adamı olarak göstermekten çekinmiyor, insanları aşağı alıyor. Clinton karşı ne yapacağını şuraya yani hepimiz hatırlıyoruz bunları. Ee, fakat... Ve reality show Yıldızı zaten yapmasını evet, ama... Bütün şeylerini kullanıyor. Tecrübesini kullanıyor o, o yönden. Ee, tüzel Amerika başkanlığa aday oluyor. Popülerizm üzerinden de kazanıyor. E şimdi e, Trump başa gelir gelmez yaptığı ilk iş Obama'nın bütün kararlarını tersine çevirmek. son XL kararını iptalını geri çeviriyor. Bu arada e, Trump henüz başa gelmeden önce e, diklen kayadakiler diyorlar ki e, ya hani sen Keystone Exle iptal ettin. Bir iptal de Dakota Exle yap. Ondan sonra biz de rahat edelim. Evet. Ee, şey de diyor, Obama da tamam diyor. Biraz ayaklarını sürüye sürüye. Son dakikaya bırakarak bu işi yapıyor. O da çünkü sütten çıkmış akkışık değil <gülüyor> aslında. Enerji politikaları konusunda Aynı ama. Bile yok, evet. <gülüyor> ee, o da şöyle bir şey yapıyor. Ee, topu orduya atıyor. Ee, şimdi ordu e, Dakota eksis rotayı güneye taşıdığı zaman e, yoluna devam edebilmesi için rezervasyon içinden geçemeyeceği için. ...bu OAH e, barajının altından geçmek ve Missouri Nehri'nin altından geçmek zorunda. Nehir geçişleri or, ordunun e, kontrolü altında ve onların onayına tabi. Dolayısıyla topu orduya atıyor ve diyor ki siz değerlendirin, e, işte diyor kararı siz verin diyor. Geçsin mi geçme, geçmesin mi Dakota Eksos? Ordu da böyle ortaya karışık, e, mutlak olmamakla beraber... Ee, bu işin daha detaylı değerlendirilmesi gereklidir. Mevcut yapılan çalışmalarla biz bunu onay veremeyiz gibi böyle muallak bir şey kullanıyor. Bunu da tabii Trump çok kolay bir şekilde başkanlığa gelir gelmez hemen geri döndürüyor. Ee, ordu bütün bekleme sürelerini ekarte ederek hızlı bir şekilde Dakota Access'in inşasını onaylıyor. Bu sırada Standing Rock'taki gösteriler kızışıyor. Oraya akın akın insanlar geliyor e, protesto olanı oldukça büyüyor binlerce insanı akomode edecek şekilde bir sürü kamp kuruluyor bu kampların bir kısmı rezervasyonun içerisinde bir kısmı nehrin ötesinde <gülüyor> yani rezervasyon olmayan alanlarda zaten ilk müdahale edilen ve ilk kapatılan kamplar onlar oluyor. Ee, ve göstericiler e, orada yerleşik hayata geçmeye baş Yarı yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar ama akın akın insan geliyor. Yani e, Ladon'la bir hikaye anlatıyor. Bir kadınla karşılaştım diyor. Bunu bir sonraki e, programda konuşacağız. Ladonna'nın kim olduğunu hemen hatırlatalım. Bu dikilen kaya şeyini örgütleyen evet. yerin, ilk çareyi yapan kadın yani e, 2016'da e, Albuquerque'de <gülüyor> bir toplantıdayken Dakota Excess'in şirk yani Dakota Access Energy Transfer Partners şirketinin ismi burada da Trump'ın aslında başkanlık esnasında yaptığı mal beyanında direkt ortağı olduğunda biliyoruz bu şirketi evet. yani Dakota Excess'ten <gülüyor> direkt Trump'ın cebine para girecek bunu da zaten kitapta detaylı anlatıyorum ben aynı zamanda onun içerisinde bazı belgeler de var kendi mal varlığı beyanlarından ee, orada işte, yüksek şey ağır makinalar çalışmaya başlayınca ve toprağa talan etmeye başladıkları zaman burada talan ettikleri toprak da bir nekropol yani Lakotaların mezarlıkları Mezarlık, kutsal, kutsal alanları, alanları evet. ve geçen bölümde konuştuğumuz e, beyaz diz Inyantska e, katliamının yapıldığı topraklar aslında. E, Dolayısıyla işte bu çalışmalar başlarken Ladon'a la dayanamadım artık diyor. Elime diyor ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşündüm. Elime cep telefonumu aldım. Bir kayıt yaptım otel odamda diyor ve insanları çağırdım sadece diyor. Ama kaç kişinin geleceğini bilmiyordum diye bunu YouTube'a koyuyor. Evet. YouTube evet. çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. YouTube'da e, kaç kişi ulaşacağımı bilmiyordum diyor. Derken işte arabayla geri dönüyor. E, Dakota'da işte Secret Stone kuzeyinde şeyin rezervasyonun. Secret Stone dedikleri Kutsal, Kutsal Taş. taş. E, Kutsal Taş da aslında Missouri Nehri'nin isminden gelen bir e, kamp ismi. Bunu bir sonraki programda detaylı anlatacağız. E, tepeden yukarıya arabamla tırmandığım zaman ve aşağıdaki yola baktığım zaman diyor gelen o yüzlerce insanı gördüğüm ben zaman gör diyor ağlam ağladı. On, on, on, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü gerçekten insanlar onunla beraber dayanışmak için geliyorlar. Evlerini, barklarını bırakıyorlar. Kadının bir tanesi varını yoğunu satmış olan her şeyini arabasının içine koymuş. Ben seninle yan yana durmaya geldim buraya diyor. Evet, çok, Ve Stanley böylece üzüm. başlıyor. Evet yani tam da şeyin de bahsettiği bu işte. Yani e, baya e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli e, direnişçi insanlarından e, da gelen şeyler... ...somut olan şey budur diyor... Yani ...öngörülemeyen, kestirilemeyen evet. şey... ...dikilen kayada böyle bir şey oldu... ...yani tam tanımadıkları spontan. insanın... Evet. ...insanların... ...koruması için bir dayanış... ...tek kurtuluş yolu olarak da bu gösteriliyor... ...yani dünyanın... ...çağın önde gelen kamu anitelektörlerinden... <gülüyor> ...Cornell West'te... ...aynen onu söylüyor... ...yani değişim <gülüyor> yaratmaya... ...bir fark yaratmaya çalışan kolektiflerin... ...birer parçası olmalıyız... ...çünkü öyle... Somuttu. Son derece güçlü ve keskin şekilde ete kemiğe büründü diyor. Işte. Hem öyle hem de e, şimdi Betüvetan'dan konuşuyoruz. E, Tohono O'dan da konuşmaya başladık bu hafta. Onlar da güneydeler. Trump'ın biliyorsunuz orada büyük e, duvar projesi var evet. ve duvar projesi mutlak olarak rezervasyonlarını ikiye bölecek ki bu da ee, Kuzey'de ve Tüvetenlerin şefleri Perry uh, Bellagard'ın haberde de kendisinin ismi geçti ee, referans verdiği Birleşmiş Milletler e, yerli halkların hakları deklarasyonuna karşı 36. maddesi diyor ki spesifik bir şekilde e, hiçbir ülke e, eğer barındırdığı yerli halkların toprakları üzerinde kendi sınırları geçse dahi müdahalede bulunmamalıdır yani bu 36. maddede belirtilmiş. Antlaşma uluslararası hukukta uluslararası, eğer... Ve uluslararası hukukta da yani eğer siz Amerika Birleşik Devletleri gibi insan haklarını el üstünde tuttuğunuzu savunan demokratik bir ülkeyseniz ve bu deklarasyonun da imzacılarından biriyseniz ya da Kanada gibi o zaman siz bunları uygulamak zorundasınız. Şimdi burada Tohona odamlar Amerika'dalar yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeler ve Kanada'dalar. Şu anda ve topraklarının içerisinde Kanada Atlı Polisi aktif olarak işgal pozisyonunda ve orada Trans Trans Kanada'nın Gaslink e, şirketinin e, şeyleri e, reprezentatifleri hala güya araştırma yapıyorlar ve aslında orada yasa olarak olmamaları lazım. Evet yani bu genç kızların rüyasına giren yakışıklı Trudeau'nun evet. Atlı polisle bütün bilinen her türlü vicdani ve hukuki şey çiğnemelerinden nedeni de şu neden çiğniyorlar bunu ee, tabii ki para için vesaire ama e, Vatikanların toprakları Batı'da e, Kanada'nın Pasifik Okyanusuna boru hattıyla ulaşması için geçmesi gereken yer ve Vatikanlar diyorlar ki kusura bakma senin boru hattın senin petrolün senin paran bizi ilgilendirmiyor çünkü biz burada hereditary chief yani anada atadan oğula geçen şeflik sistemine göre biz burada toprağı havayı ve suyu bizim sorumlumuz onları korumak boru hattını ve enerjiyi değil şimdi biliyorum programın sonuna geldik şeyle bitireceğiz madem kanada dedik Kingston, Ontario kadın hapishanesindeki Kanada'nın en korkunç hapishanelerinden bir tanesidir bu. Bir sonraki programda konuşacağız. Kalan yerli kadınların bunların üzerine uyuşturucu testleri yapılıyor, insan deneyleri yapılıyor, facia bir durum. Orada güçlü kalabilmek için söyledikleri bir güçlü kadın şarkısı var. Ee, biz bugün onunla bitirmeye karar verdik programı eğer sizin de izniniz olursa yani bizi, bizi böyle hoş sürprizler bekliyor <gülüyor> Güzel. bir sonraki programda da uzun uzun bu şarkının çıkış noktasını biraz Ontario Kadın Hapishanesi'ne Kanada'nın işin ne tarafta durduğunu ve bu bağlamda da tekrar Diklenkaya'yı konuşmaya evet, devam edeceğiz. ben de o zaman Rebecca Solnit'in son şeyiyle bitireyim yani e, Okazya Cortez'in e, Okazya Cortez'in böyle karar verdiğini işte dikilen kayayla e, karar verdiğini ve şimdi büyük bir lider oldu iklim tabii, konusunda. Tabii tabii başkanlığa gidiyor aynı zamanda evet, kendisi. Evet çok ilginç bir şey. Ve benim üniversitemden. <gülüyor> Öyle mi? <Ha>, okullum. <gülüyor> okullum. İklim değişikliği bize kaybedecek zamanımız olmadığını söylüyor diye bitiriyor yazısını Rebecca Solnit. Hı hı. Pek sevdiğimiz aktivist ve yazarlardan biridir. Evet. Ama tarih de bize sosyal değişimin dolaylı ve önceden kestirilemez yollarla gerçekleştiğini inandığın şeyler için bastırmanın her şeye değeceğini söylüyor diyor yani zorlu bir güzergah var gezegenle birlikte önümüzde şüphesiz ama çıkmadık, çıkmadık candan umut kesilmez diyen o ünlü darbı meseleyi atasözünü asla hatırdan çıkarmamak gerek Tabii ki de şunu da ekleyiriz bu da yeni bir söz bu daha başlangıç Mücadeleye devam. <gülüyor> <gülüyor> Ekleyelim bakalım. Canım <gülüyor> ve bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. İki hafta sonra görüşmek üzere. Standing Rock, Biken Faya, Biken Ekterzade, Petrol, Aç Gözdülük ve kotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gaste. Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30 10.00 geçiyor. Yani 9.38 20-22 dakikamız var bitirmeye. Ve biraz daha şeyi konuşalım. Çok çelişkili bir e, durum var. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri çekilme hazırlığı yaparken Münbiç'te intihar saldırısında 20 hatta 21 kişinin öldüğü belirtiliyor. IŞİD sahnede diye verilmiş bazı Gazetelerde bazılarında hiçbir konuda hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Sadece hükümete ve başkanlık sistemine övgülerden geçilmiyor elimizdeki gazetelerde. Öte yandan bugün çok çelişkili bir gün gerçekten yani dünya çapında bir skandal kabul edilmesi gereken açıklaması var damat beyin yani baş bakanın damadı olan şey Cumhurbaşkanının damadı olan Berat Albayrak'ın aynı zamanda enerji hazine bakanı enerji bakanı farklı enerji bakanı farklı yanlış söyledim o da aynı fikirde zaten enerji bakanı da yani kömür <gülüyor> hedeflerinin tutturduk açtık yaşasın büyüme diyor ve bu dünyadaki gidişin en tehlikeli yönünü işaret ediyor bize <gülüyor> böyle bir durum var <gülüyor> Şimdi özellikle elimizdeki bu 16 Ocak tarihli haberde okyanuslar bütün 2018'de bütün sıcaklık rekorlarını kırdılar ve sonuçlarının kıyamete yakın felaket olacağını söylüyorlar. Yani yükselen e, hararet 1950'lerin sonlarına kadar geri haritalandırılabiliyor ve son 5 yıl en sıcak 5 yıl oldu bununla daha vahim bir durum düşünmek bile zor yani yüküsü bir şey yükselme trendinin devam ettiğini gösteriyor zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun bir süreden beri ilk defa yani uzun dediğim bir süreden beri ilk defa tekrar yükselmeye başladı karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonları ve eğer yani Birleşmiş Milletlerin e, iklim değişikliği paneli, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin söyledikleri doğruysa 12 yıl en fazla var. Radikal değişiklik yapmazsak, yani bütün kömürü, petrolü, şunu bunu dışarıda tamamen yerin altına hapsetmezsek, belki de e, milyonlarca yıldır yani içinde en büyük yok oluş krizine gireceğimiz konusunda hiçbir tereddüt olmadığı söyleniyor. Buna karşılık da pek bir hareketlilik gözükmüyor doğrusu. Şimdi okyanuslarda böyle bir durum ha, ve üstelik de şeyi de hesaba katmak gerekir diyor son yazısında Darja Mail. Ee, gayet muhafazakar kabul etmemiz lazım. Bu 12 yılı bile diyor. 12 yıl zaten yeterince korkutucu artık. On, 12 yıl. Evet 12 yıl. <gülüyor> ee, ama Darja Mayl diyor ki Son yayınlanan yazısında Tom Dispatch'te bir yazısı çıktı kitabıyla beraber. Ee, şey diyor yani onların e, konsansüs e, oydaşmayı sağlayabilmek için biraz da muhafazakar hesaplar yaptığını her zaman biliyoruz diyor. Hükümetler arası iklim değişikliği paneline grubuna mensup bilim insanlarının. Dolayısıyla çok daha az zamanda kalmış olabilir, bunu söyleyememiş olabilirler diye çok önemli uyarı yapıyor. Şimdi, John Abraham'ın de Guardian'dan yazdığına göre geçen yıl en sıcak yıldı ve trend devam ediyor yukarı doğru. Doğrudan doğruya insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının salımlarından diyor. Ve bunun asıl ölçümünün yapılacağı tek kıstas okyanuslardır. Sen de bunun üzerinde son birkaç gündür bakıyorsun iyice. Okyanuslar çünkü %90'ından fazlasını yani sera gazlarından çıkan ısınmanın battaniye gibi örtmesinden dolayı okyanuslar absorbe ediyor. soğuruyor yüzde %90'ından fazlasını. Ve başka ölçme, iklim değişikliğini başka ölçme yolları da var. Ama biri bu kadar ikna edici değil okyanuslar kadar çünkü e, hava e, sıcaklıkları medyada işte genellikle e, ya yani haber alıyorsa da e, küresel ısınmanın işte bak hava sıcaklıkları var deniyor diyor. Ya yani, okyanus hmm. e, Avustralya'da olduğu gibi mesela bugün oysa asıl problem şu ki hava ya e, bakıldığı zaman inişli çıkışlı olabiliyor her zaman trend evet. varsa bile ama bak ne kadar soğuk oldu diyor o zaman ...Trump gibiler, inkarcılar... ...bak hani küresel ısınmaya ne oldu filan... ...diyebiliyorlar. Diye. Ufak Bak. bir detay olarak geçiyor ama aynı zamanda... ...hukyanusların ısınmasıyla beraber oradaki canlıların... ...da dengesi tamamen alt üst oluyor. Mesela geçtiğimiz hafta Avustralya'nın Queensland... ...eyaletinde 13 binden fazla insan... ...bu Portekiz'de asker olarak bilinen... ...Vizelya deniz anılarına temas ederek... ...yaralandı. Daha kötüleri de var. Peki bu insanlar neden yaralandı diye... ...sorulduğu, sorulduğu zaman yani bu nereden çıktı... bu ...diye sorulduğu zaman... E, pek fazla bir detay yok gerekçesine dair ama deniz analarının sıcak suları sevdiği ve sıcak suların ha, denizlerin ısınmasıyla beraber sahil bölgelerine kadar gelebildiklerini ve diğer canlılarla hmm. insana dahil olmak üzere temas edebildiklerine dair çeşitli araştırmalar hmm. da yapılıyor. Evet. Hatta Avustralyalı en önemli dünyanın en önemli birkaç okyanus araştırmacısından biri sayılan Lisa N. kocaman bir kitabı var. E, bu küresel iklim değişikliği başta ve asitlenmeden dolayı bir tek Okyanuslarda sadece deniz analarının kalacağını bilimsel olarak söylüyor. Evet. Yani bundan daha ürkütücü bir senaryo ve bilimsel bir gerçek bu. Yani fiksiyon değil. Söylüyor. Şimdi başka ölçme yolları da var ama havadan değil okyanuslardan ölçeceğiz diyor. Ve şunu ilave edelim bu Guardian haberini okumaya. Okyanuslar anahtar ya da kilit diyebileceğimiz noktada ve çok net bir hikaye söylüyorlar. Son 5 yıl en sıcak 5 yıldı okyanuslar açısından ve e, rakamlar muazzam. 2018'de ekstradan fazladan okyanus sıcaklığı 1981 ile 2010 arasındaki e, 30 yıl 30 yıl değil mi? E, Beslen dedikleri taban çizgisi hattına e, bakıldığı zaman, Joule olarak ölçüldüğünde şöyle bir ekstra şey varmış. Bunu sen okuyup özetlersen çok seveceğim oh. Şunu okur musun? Bak şurada yazacağım. Hazır mısınız? Sayı olarak okusam. 169,700 virgül evet, bu yani katrilyon pentilyon çok, yani, evet, çok yoğun. yani şu andaki okyanus ısınması Hı. bunu da konuşmuştuk ama bir kez daha tekrarlamakta şeyi var her saniye 5 tane hiroşimeye atılan bombanın şokunu evet. sıcaklığını veriyor yani bu advances in atmospheric sciences diye bir dergide yani atmosfer bilimlerinin deki ilerlemeler dergisinde legging Chang adlı bir e, araştırmacının öncülüğünde yapılmış ve e, Çin'de atmosfer fiziği enstitüsünün hepsi or oradan çalışan bilim insanları ki ben de onlarla beraber çalışan biriyim diye yaz yazıyor. Çok önemli bir yazı bu Guardian'da o yüzden e, söylüyorum bir gazeteci değil John Abraham bir bilim insanı burada çalışıyor. Bu araştırmalarda imzası olanlardan bir tanesi bütün dünyadan da araştırmacılar var ve e, makalede ta 1950'lerin sonundan başlayarak günümüze kadar hiç durmaksızın okyanuslarda sıcaklık artışı olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve şimdi iki tane çok önemli sonuç var. O okyanusların ısınması küresel ısınmanın inkar götürmez şeyi ne derler adına? Sebebi, sebebi yani hiçbir değil, kanıtı aynı zamanda okyanusa bakıyorsun öyle bir kömürde dünya rekoru kırdık yaşasın büyüme filan diyemiyorsun ve bunun çok ciddi sonuçları gerçek sonuçları var diyor ısınması birincisi sıcak su genişler genleşir ve bu genleşme deniz seviyelerinin yükselmesine yol açar. Yani okyanus sularının yaklaşık üçte birinin yükselmesi bu okyanuslarda absorbe edilen sıcaklık, hararet dolayısıyordur evet. diyor. Yani evet. Ve dolayısıyla bilim insanları 100 yılın sonuna, bu yüzyıl bitmeden sonuna doğru 1 metre deniz seviyesi yükselmesine yol açacaktır diyor ve haritalar var. Onlara da baktım. 150 milyon insanı en azından yerinden edecek. 150 milyon insan kaçmak zorunda kalacak. Yaşayamayacaklar. ...bir metre yükselmeyi kaldıramayacak. İkincisi de diyor, biraz önce de konuştuk. Fırtınalar, yağmur ve seller yani daha doğrusu sel değil de deniz dalgalarının plajın yükselmesi daha güçlü olacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda mesela Son derece e, aşırı sıcak okyanus sularının üstünden geçtiğini gördük diyor fırtınaların. Bu da onları e, turbo oluyor. Yani bir evet. şekilde su uçar dedikleri şey oluyor, turbo etkisi yapıyor, hızlandırıyor ve e, o zaman tarmar vaziyeti... kelimesini kullanmak gerekiyor çünkü zararı artırıyor ve diğer türden e, fırtınalarda daha güçlü oluyor daha büyük sağanak yağmurlar oluyor ve bütün dünyayı seller sular götürüyor işte daha dün konuşuyorduk Mersin'de elektrikler kesilmiş internet bağlantısı kesilmiş pek çok karayolu bağlantısı birdenbire suya dönüyor göl yeniden oluşuyor mesela kurumuş göller filan yani basitçe e, söylersek bütün dünyada selleri artırıyor e, ve e, basitçe söylersek e, sera gazı dediğimiz o karbondioksit ve diğerleri metan tabi emisyonları büyük ölçüde hayat ve mal can ve mal kaybına yol açıyor hepimiz sorumluyuz ama iklimi inkar eden ve çözümleri çözümleri de inkar edenler özel bir sorumluluklardır ve tarih onları ağır şekilde yargılayacak diyor isim vermemiş kim olduğunu ama biz bu isimleri doldurabiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nden başka yerlerden Fransa'dan ve kendi ülkemizden de koyabiliriz. Yani sadece insanlar da değil ve çeken, ıstırap çekenler ve ileride de daha büyük ıstıraplara gark olacak olanlar sadece insanlar değil. Okyanusların ısınması denizdeki hayat için muazzam problemler yaratıyor diyor. işte biraz önce sen de değindin, değindik yani. Özellikle de coral reef dedikleri mercan kayalıklarındaki durum biz bu gezegeni ısınmaya, ısıtmaya devam edecek olursak çok daha fazlasını da kaybetmemiz mümkündür ve hem deniz hem de e, balık ve hem de denizdeki bütün diğer canlı popülasyonlarının kaybı kesin gibidir diyor bekleyebiliriz diyor yani şöyle bitirmiş yazısını biz bilim insanları kırık plak gibidir tak tak hep kendimizi tekrar ediyoruz diyor her yıl bilimdeki son gelişmeleri de sunuyoruz ve aman ne olur eyleme geçelim artık diyoruz diyor ve hiçbir şey yapılmıyor yani yapılanları devede kulak diyor hala iklim değişikliğiyle uğraşabiliriz baş edebiliriz ama şu anda derhal harekete geçmemiz lazım diyor elimizdeki ya, fark yaratacak araçlar elimizde demiş ee, ama eksik olan başka bir şey var diyor John Abram bitirirken yazısını irade siyasi irade kararlılık o yok diyor maalesef öyle yani bir yandan Türkiye'de fidanlar artıyor gibi ama e, ormanlar azalıyor hükümetin diktiği fidanlar ormana dönüşmüyor 2018 Nisan'ında dönemin başbakanı şimdi meclis başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım bir fidan dikme töreni sırasında ne demiş? 15 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik demiş. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri bu yönde ama Bununla konuşan ilgili olarak konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay diyor ki bu rakamlar doğru ama dağıtılan her fidan ormana dönüşmüyor ki diyor. Tolunay'a göre önemli olan fidan sayısındaki değil orman alanındaki artış diyor. Zaten bu çok önemli bir ayrım. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu da her fidan ormana dönüşmediğini şöyle bir örnekle açıklamış İstanbul'a yapılan 3. havalimanı 7-8 bin hektarlık bir alanı kaplıyor bu alanın 3-4 katı ağaç dikeceğiz diyorlar keserken 100 yaşında ağaç kesiliyor dikilen fidanlar o süreye gelene kadar ekosistem hizmetinden eksik kalıyor bu nedenle aslında bu sayı kesilen alanın onda birini bile yapmıyor çok önemli bir hı hı. matematiksel bir hesap yani küresel ısınma İklim yıkımı meseleleri basit birer matematik ve fizik sorunsalı. Onun için de her türlü siyasi böyle içi doldurulamayan lafı dikkatle değerlendirmek gerekiyor. Bu önemli yani Doçent Doktor Erdoğan Doçent Doktor Uz Kürdoğ'unun Doçeveli yaptığı bu açıklama şu: Keserken yüz yaşındaki ağacı kesersen ekosistem hizmetinden eksik kaldığı için fidanlar onda birini bile yapmıyor diye. Ve ondan sonra da devam ediyorlar. Mesela bir Aptekin Ocak avukat uzun yıllardır çevre davalarına bakan Ocak Ocak'ta diyor ki Erdoğan'ın açıklamaları bir siyasal görüş değişikliği ya da yerel seçimler öncesi yapılmış popülist bir söylemdir. Öyle değerlendirilebilir. Özellikle son 20 yılın hesabını vermiş çok çarpıcı şeyler var. Ormanlar, meralar, kıyı ve ırmaklar üzerinde yıkıcı etkileri olan projeler yapıldı çevre hukukunda koruma ve kullanma dengesini kaldıran doğal varlıklar üzerinde yıkıcı etkileri olan yasal değişiklikler yapıldı ve bütün bunlar göze alındığında özellikle son 10 yılda sadece 10 yıldan bahsediyoruz 2008'den bu yana hukuk politikasının bu açıklamanın aksi yönünde olduğu görülüyor diyor ormansızlaşma konusundaki eleştirilen projelerin başında ne var 3. köprü 94'te henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı süresinde, süresi, sürecindeyken bir televizyon programında ne dedi? Hatırlıyorsundur. Eğer üçüncü bir köprü olayını düşünecek olursak bu temin günü, kuzeyindeki bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi. Cinayettir yani. açıklaması. Yapıyoruz. Cinayettir. Bu ciddi bir yanlıştır. Ve bunu bekleyen mahfillere yeni rant alanları ya da rant haritaları sağlama olayıdır diyor. Doğru söylüyor. Ancak üçüncü köprü projesi 2016'da hayata geçiriliyor. Yani 94'ten 2016'ya 20 yıl geçiyor sadece. 22 diyelim. Çevre örgütü de o dönemde proje nedeniyle 2 milyon ağacın kesildiğini, katledileceğini gerekçesiyle eylemler düzenlemişti. Şimdi çok önemli bir başka şey daha var bu Doğu Çevre'de e, gördüğümüz yazıda. Kapsamlı bir e, makale bu. Yeşil alan miktarı dünya standartlarının altındaymış Türkiye'nin. Halbuki Öyle hiç mi? böyle bir şey söylenmiyor ve konuşulmuyor. Evet. yani Sorun ormanların azalmasıyla sınırlı değil. Şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı giderek azalıyor. Zaten yok. Artık mesela boğazda, boğazı görmeden geçiyorsun. İnşaat alanlarının içinden yürüyüp gidiyorsun. İstanbul'u kastediyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre şehirlerde Kişi başına en az 9 metrekare yeşil alan olması gerekiyormuş. Türkiye'de daha da fazla, daha da büyük bir alan öngörülüyor. Ne kadar biliyor musun? 2 katı neredeyse, Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 metrekare. 2 katı değilse bile. Ancak İstanbul'da ne kadar <gülüyor> kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5.98 5,98 metrekare. Yani Ağustos 18 itibariyle. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğünden de %40 daha az. Kendi Çevre Şehircilik Bakanlığı mevzuatının üçte, neredeyse 3'te biri. Yeşil alan kavramı da tartışmalı bir konu zaten. Gerçekte yeşil alan olmayan kavşaklar, mezarlıklar yol kenarları da yeşil alan sayılıyor. Üstelik yani kim kimi aldatıyor bilinmiyor. Belediyeler bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor detaylı. Yeşil alan ve ormanlar dışında Türkiye'deki en büyük sorunların başında ne geliyor? Yapılaşma ve imar şüphesiz. Evet. Türkiye Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman Asıl sorun 2005'te başladı diyor 15 yıl önce yani neredeyse. Boğaz'ın siluetini bozan 16 16 9 proje de bunlardan biri bu tarz çoğu projenin arkasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi var eski Büyükşehir Belediye Başkanı Uluslararası top başı kader top başı giderken kopa hı hı. Yani şeyi kısmak için emisyonları özel uçakla gittiğini biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. <gülüyor> yani böyle bir... Samimiyet. Samimiyet. Özel uçakla tek kişilik e, yani kendisini götürüyor e, maliyetiyle birlikte. İşte böyle yani e, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tarz çoğu projesinin arkasında böyle bir durumda bunun üzerinden siyaset yapmak anlaşılır gibi değil diyorlar. Yani gökdelenlere izin vermeyeceğiz, yatay mimari yapacağız demek de pek mümkün değil diyor Kahraman. Doğru olan yatay ya da gökdelen değil, yeni yapılaşma yapmamak, kentin doğal sınırlarını korumaktır diyor. Biz de buna şeyi de ekleyebiliriz. Doğru olan büyümek değil, hiçbir gömürü değil artırmak. Mesela Berat Albayra tamamen yerin altında bırakacak tedbirleri almak ve yenilenebilir enerjiye, güneşe, rüzgara ve hidroelektriğe mümkün olan yerlerde geçmektir. İmar barışına da, imar barışı denen olaya da değinmiş Tayyip Kahraman, imar barışının sadece barınma ihtiyacı nedeniyle konut yapanları değil, bütün ormanlarda, kıyılarda yapılan kaçak yapılar için geçerli olduğunu ve eskiden çıkarılan imar barışlarına göre çok daha tehlikeli olduğunu söylemiş, bunu gündeme getiren hükümetin ormanları ve kıyı alanlarını koruyamıyorlar demesinin son derece manidar olduğunu söylemiş. Bunu kesinlikle yerel seçimler nedeniyle gündeme getirilen bir söylem olarak nitelemiş. Bir de sit alanları tartışması var tabi. Yüksek yerlerde kesilen ağaçların büyümesinde çok daha zor olduğunu da ekleyelim. Türkiye'de son dönemde sit alanları da yapılaşmaya açıldı. En keskin örneği Gökova. Halen inşaat devam eden Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu Okluk Koyu'nda birinci derece doğal sit statüsü kamu hizmet alanına dönüştürülüyor. Ardından da bölge halkının da arazileri kamulaştırılarak zorla yazlık konut alanı 200 dönüm daha genişletildi. Aynı dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla'nın Akyaka, Turunç, Akbük gibi koylarının da yer aldığı Gökova Körfezi'ndeki sit alanları da daraltıldı ve imara açıldı. Yerel belediyelerin yaptıkları itirazlar da sonuçsuz kaldı. Sonuç sit alanlarının imara açılmasıyla ilgili çarpıcı örneklerden biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kendisinin sahip olduğu Ersoy inşaata tahsis edilen... Bodrum Kiss'te bir gündeki 88 dönümlük adayalı deniz kıyısındaki alan doğası iç statüsündeyken iki kez 2005'te turizm amaçlı tahsis sonra da itiraz sonucu iptal edilmişti ama Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden tahsis edildi. Bakanın Kültür ve Turizm Bakanlığı. Geçen haftalarda deniz kıyısında inşaatın yolunu açan imar planları Çevre ve Şehirci... Bakanlığı tarafından da ne yapıldı? Onaylandı. onaylandı Erdoğan 2017'de Ekim'de Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde ne demişti İstanbul'a ihanet ettik benim de bunda sorumluluğum var demişti bu kadar Miray Gökçe'nin Doçeveli haberi bu İstanbul'un taşı toprağı beton fidanlar artıyor ormanlar azalıyor okyanuslar sıcaklık rekoru koru kırıyor ve Türkiye kömürde de rekor çıkarmadı da rekor kırıyor. Evet, bir parça çalarak e, bitirebiliriz The Smiths grubuna kulak vereceğiz. Andy Rourke, 1964'te Manchester'da İngiltere'de doğmuş, 17 Ocak'ta yani bugün bas gitaristi The Smiths'in eski. Üyelerinden. ve barbarism begins at home yani barbarlık evde başlar diye ayrıntılı olarak şey yapmayacağım sözlerini vermeyeceğim ama kafana bir çatlak yersin fazla konuşursan diye giden bir şarkı barbarlık evde başlar evet bu şekilde bitiriyoruz bugünkü açık gazeteyi de. Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Berhem de bugün destek oldu bize. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çıktı